5. Secdeleri birbiri ardınca yapmak. 6. 3 ve 4 rekâtlı namazların, ikinci rekâtında teşehhüd miktarı oturmak. Son oturuş farzdır. 7. İkinci rekâtte teşehhütten fazla oturmamak. 8. Secdede burnu, alnıyla beraber yere koymak. 9. Son rekâtte otururken,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 bir farzın tehirinde veya bir vacibin terk ve tehirinde yapılır. Namazda birkaç kere secde-i sehv etse, bir kere yapmak yetişir. İmamın yanılması, kendisine uyanların da secde-i sehv yapmalarını gerektirir. İmama uyan yanılırsa, kendisi imamdan ayrı secde sehv yapmaz. secde sehvi yapmak için, tahiyyat okunup,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 okumasına devam eder. Secde ayetini okuduktan sonra, iki üç ayet sonra, namazın rükûna eğilirse ve tilavet secdesine niyet ederse, namazın rükû veya secdeleri, tilavet secdesi yerine geçer. Cemaatle kılan, imam, secde ayetini okuyunca, imamın okuduğunu işitmese de, imamla birlikte, ayrıca bir rükû ve